Allahü Teala, Kitabı Aziz, Avukallahümin Şeytan Rjeem, Bismillahi r inanan. Ve kaldirine Allah muhabbetiyle. Ressulullah mu tettiyle. Kıyamet gününe inanan Hakk'ın cennetine talip, rızasına rağip, cemaline aşık olanlar. Bugün sebebi i ilikati olan yani bu alemlerin yaratılmasına sebep olan Resul-i Ekrem, Resul-i Efham Efendimiz hakkında bazı konuşmalar yapacağız. İnşallah konuştuklarımız Allah indinde ve Resulullah indinde mergub ve mahbub olur. Olur da Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nigah-ı ile bizlere nazar eder Bizleri Cenab-ı Hakk'a âli kılar Resul-i Ekrem bir kimseye Nigah-ı iltifat ile nazar etti mi Allah onu yüceltir ve yükseltir Müslümanların başına gelen felaketlerden bir tanesi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri hakkında Müslümanların malumatları azdır bilgileri. Mesela bilgisi şudur, Mekke'de doldu, Medine'ye hicre etti. Türbesi oradadır. Babasının ismi Abdullah, annesinin ismi Amine'dir. Dedesinin ismi Abdülmü Talip'tir. Şeceresi Hazreti İbrahim'e. Bu kadar bilirler. Bunu Ebu Cehil daha iyi bilir senden. Çünkü aynı bir kavimden kendisi. Hemen hemen Resul-ü Ekrem'e çok karim. annesi de öyle, ebi Reheb, değil mi? Şimdi bizim burada konuşacağımız bugün, Resul-ü Ekrem kimdir? ve nedir? Ve Allah'ın nesidir. Resûl Ekrem bir defa Cenab-ı Hakk'ın nurundan halk olmuştur. Bir. iki Allah'ın sevgilisidir. Allah sevmiş, ona aşk olmuş, onu muhabbetten halk etmiştir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Biz bildiğimiz vakit Hz. Peygamber'in ismini andığımızda bir kabile reisi ya bir mahalle muhtarı bir kaybakan, nahye müdürü, vali, hadi bilemedik bir emir gibi biliyoruz. Öyle değil mi hadise? Hadise böyle de değil. Bir kimse de Resul-i Ekrem'i hakkıyla bilmezse, o adam vazifeyi insaniyesini yapmamıştır. vazifeyi i diniyesini, vazife -i İslamiyesini yapmamıştır. Hakkati Muhammediyeyi ancak Allahü Teala bilir. Ve Allah'ın bildirdikleri bilir. Ona binaen Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de, Bak şimdi birkaç ayet okuyacağım. Buradan sen kıyas eğle. Ve ben yutu'yur Resul fakat ata Allah. Her kim ki Resulü Muhammed'e itaat etti, muhakkak bana itaat etti, diyor Hazreti <gülüyor> Allah. Bir ayet daha okuyalım. Bunlar da deriyadan bir katre, şemsten bir hüzme, kürre bir zerre yani. Manalarını Kur'an-ı ''Kul in kuntum tuhebbûnallâhe fettebiûni yuhvükûnullâh'' ''Habibim Ahmed Resûlüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'' Hiç Cenâb-ı Hak, bak bir defa buradan şey bakın Kur'an-ı Kerime, içinizde hafız olunmanız var, alimleriniz belki de var. Hiç Kur'an-ı Kerim'de Allah-u ve Teala Hazretleri, ya Muhammed hitâbiyle peygambere hitâb etmemiştir. Allah-u Sübhanehu Teâlâ Dört yerde Esma-i Nebi geçiyor, beş yerde geçer, birisi İsa Peygamber'in rivayetiyle geçer, Ahmet İncil'de ve Sema'da Ahmet ismi Peygamberimizin ondan gayrı dört tanesi Kur'an'da geçiyor arkasından sıfatını söylemek şartıyla Allahü Teala Peygamber'e hitap ettiği ve de Ya eyyühen nebiyyü Ya eyühel müddessiru Ya eyühel müzemini diye hitap etmiştir Ya Muhammed hitabı yoktur Tefsirlerde var, halk anlasın diye koymuşlar, hatta Yine Suri-i Suri Hücelat'ta i Allah diyor ki, peygamberi birbirimizi çağrı gibi çağırmayınız. Amelleriniz amale hayriyeniz hapt olur, batıl olur diyor. Yani bir adam cenab Peygamber'e ya Muhammed diye böyle estağfurullah bir arkadaşla seslenir gibi bütün yaptığı amale hayriye hapt olur. Batıl olur yani. Öyle diyor Cenab-ı Hak Suri-i Kul Allah'a fettebi'uni يُهْبِكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ جُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفَرْ Bir ayet kelime de bu. Yine, deryadan bir katıra. Söyle Habibim, Mahbubum, Mergubum, Ekmeler Rusul, Resullerin en kamili, en ekmeli, Sevdu Hikatealem söyle. Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, öyle söyle kullarıma, bana tabi olunuz ki Allah sizi sevsin. Yani Resul-i e tabi olmayınca bir kul Allah'ın muhabbetine layık olamaz. Allah. bir kapı vardır. O kapı Muhammed kapısı sallallahu anh. Muhabbet kapısıdır. Oradan içeri kim girerse hakkın rızasına ilişir. Yine bir ayet daha okuyalım. Yine deryadan bir katıra olarak. Nice böyle ayeti ve inat var. <gülüyor> Bedir Harbi'nde Resul-i Ekrem yerden devuş taş aldı ve düşmanların üzerine attı. Hepsi kör oldular Allah. Bir rivayette yine hicret gecesi Mekke-i Mükerreme'den Medine-i vakitte Allah'ın emriyle gene Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir avuç saçarak düşmanın üzerine attı, peygamber ağzından çıktı, gitti, görmediler peygamberi. Baktılar, göremiyorlardı. Zaten bakıyorlardı, göremiyordu. Yine baktılar, görmediler. Tesciden bakıyorlardı, manasını göremiyorlardı. Bu sefer maddesini de görmediler. Çünkü bakmakta değil, görmekte. De. Allah gösterirse görürsün. Bakmakla değil, görmekle iş. Şimdi ne bak diyor ki, dikkat etmiyoruz şimdi ki. وَمَارَمَيْتِ اِذْرَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللّٰهَ رَمَا Sen attığın vakitte o taşları, ufak taşları, ya kum, çakılları, ufak parçaları ne? Sen atmadın Habibi Muhammed. E kim attı? Ben attım senin elinle diyor Allah. وَمَارَمَيْتَ اِذْرَمَيْتَ وَلَاكِنَ اللّٰهَ رَمَا Gene bir ayet okuyalım. Her bir ayet üzerine Ayların durmak lazım. Ama gül bahçesinden bir demet yapıyoruz, birer birer çiçeklerden koparıyoruz şimdi. Lakad ca'e kumra söylem min enfusikum aziz aleyhima anittum harisun aleikum bil müminine rauhur <gülüyor> rahim. Size siz cinsinizden bir bir mana. Kur'an'ın 7 manası vardır. Batında bir mana, zahirde 7 mana batında. 70 manada da var diyenler var. Batın manası 70 manada var diyenler var ama o haktır. 7 milyon da var ama bizim kafa kafi değil. Bizim terazi tartmıyor. Bizim terazi tartamayacak. 70 manası da var. <gülüyor> Sizin cinsinizden bir Resul geldi. İnsan cinsinden. İnsanın kıymeti ondan. Allah ne diyor? Semayı, ardı, arşı, kürsüyü, cenneti, cehenneti, melaikiyi, güneşi, yıldızı, ayı, denici, deryaları, manları Ey oldu senin için ettim Seni kendim için ettim diyor. Kıymetin çok. Neden? Çünkü cinsimizden, Allah sevgilisini cinsimizden seçti. İnsanoğullarından seçti. İnallah Allah'ı esnefe Adem'e ve Nuhan. Gene Cenab-ı Hak ne yaptı? Adem ve Nuhu ve Ali İmran'ı içimizden seçti. لَكَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مُنْ أَنْفَسِكُمْ Sizin cinsinizden bir Resul geldi. Min مُنْ أَنْفَسَكُمْ <gülüyor> Şahıs kırağıtıymış. Şahıs olsun. Sizin en güzeliniz sizden geldi. En güzeliniz, en enfesiniz manasına geliyor. Sonra o Rauf, Rahim, Aziz. Allah kendi isimlerini veriyor. Rauf, Rahim, Aziz. Allah'ın isimleridir. Resul-i Ekrem'e vermiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gene bir mana verelim. Başka bir ayeti i de. İnne ledine yuba'yına keynne ma Allah. Habib-i Muhammed. Sana her kim bir adeti bana bir adet diyor Hazreti Allah Celle Ceralo Sana biat bana biat. Sana muhabbet bana muhabbet. Sana ihanet bana ihanet. gene bir ayet okuyalım. Şun meden afet ederla fikana evden. Gözün akıyla karasına kadar. Daha ondan daha yakın, Hakk'a yaklaştı zarf ne mazruh oldular. Yine hiçbir nebi yüzühanın hayatına Allah kasem etmiyor. Resul Ekrem'in hayatına kasem ediyor. Temabı. Allah. Hayatına kasem ederim ki ya Muhammed bu böyledir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine hiçbir nebinin mübarek cemaline kasem etmiyor Allah. Habib-i Muhammed'in cemaline kasem ediyor. Hiçbir nebinin saçının siyahlığına Allah yemin etmiyor. Habibi Muhammed'in saçının fiyatına yemin ediyor Hazreti Allah'ın meddua Allah. Yine okudum ayet-i kerimede Yerin göğünün sahibi bilinen ve bilinmeyen alemlerin mariki olan ben Allah meleklerinle beraberim. Muttasilen Habibi Muhammed'e salal ediyorum diyor. Allah. Ve her cuma gününde müezzin efendiler bu şanı Muhammed'iyeti ilan ediyorlar. Ve Kur'an'da daima ilan da. İnne Allah'a ve melekete hüvü sallı onlar Allah melekleriyle beraber Habib Muhammed'e salat eder. Ya eyellezîne âmenû ey müminler salı <Gülüyor> aleyh ona salat ederiz. öyle bir sırat ki tam hakkıyla ismi şerefi ismi Muhammed'i işittiğin vakitte salat verirsen eğer yarın günü kıyamette Resul-ü Ekrem'e yakın olursun. Allah. Bir adam kıyamet günde getirilir amal-i yerden semaya kadardır. İçerisinde muhabbeti Muhammed'ye Muhammediye yok. Reddolunur. Kafasına vurulur. Her iş Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem. Müşküller oru ile hallolur. ümmet Muhammed'in başına gelen bu felaket, peygamberden muhabbeti kesmeleri. Halbuki onlar muhabbeti kesmedi. Resulullah onlardan muhabbeti kesti. sallallahu aleyhi ve sellem. Yarın, sen de bana. Yani bir çukur var ya, amel çukuru, ona kabir diyorlar. Dünyanın sol menzili, ahiretin ilk menzili. Amel sandığı. Hepimiz gideceğiz oraya. Gençler size söylüyoruz, ihtiyarlar size söylüyoruz, orta yaşlılar size söylüyoruz. Kimse kurtulmayacak. Oraya bizi kaplayacaklar. Bizi oraya teşkil eden, götürenlerin ayaklarının sesleri, ayaklarının fırtaları, kabirlerini iki melek gelecek resul Ekrem hakkında soru soracaktır. Aha. Bu zatı nasıl biliyorsun diye. Kulaklarını benden yana ver. Kulağından gaflet mamuğunu çıkar. Gözünden de gaflet perdesini yırt. Bu zat hakkındaki malumatın nedir derler. Bu alemde Resul-i Ekrem'i muhabbet ettinse, onun muhabbetiyle kalbin çarptıysa, gözyaşı döktünse, hiç olmazsa bunu yapamadınsa eğer, ismini işittiğin vakitte salat selam getirdinse, Aline, evladına eşvacına zat-ı Muhammediyete diyeceksin ki o Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa'dır. Eğer bundan haberdar değilse sen söyleyecekler diyeceksin ki ki evet ona Müslümanlar peygamber derdi ama biz uzakta kaldık diyeceksin. Azal mustak olacaksın. Sorulacak hüviyeti Muhammediyedir. İnna Allah'a halakade ala sureti Bu hadiste de Cenab-ı Hak Beşeri, Hazreti Muhammed'in sıfatında koydu. Öyle oh, hakikaten. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdilik, ismini işittiğim vakitte, felaha ermek istiyorsan, hemen salatu selam oku. Kim ki Resul-i Ekrem'e salavatı unuttu, ismini işitti, vermeyi unuttu, cennetin yolunu unuttu o kimse. O kimse halak oldu. Ya Rabbi, kalpleri çeviren sensin. Aşk, Muhabbet insan iradesinde değildir ya Rabbi. Kalbimizi Habibi Muhammed'in muhabbetine çevir. Amin. Ve gönlümüzde muhabbeti Muhammediye, mevetted-i zuhura getir. Amin. Bize iltifat nazarıyla nazar edip bizi narından azadet, Abi. dahili cennet mazarı zat eyle ya Rabbi. Ben...